Pehlivan Bey'in gözlüğü. Halen orada mı bilmiyorum ama ben açık radyoda çalıştığım sürece Pehlivan Bey amatör heyecanla en dolu, en vazgeçilmez elemanlardan biri olmuştur. Bir umum kahve çay işlerini mükemmelen çözdüğü gibi dışarı işlerini de kendi yapmasa bile organize ederdi. Ayrıca Pehlivan Bey'in varlığı ya da yokluğu benim için açık derginin yayınlanıp yayınlanmayacağı anlamına da geliyordu. Çünkü Pehlivan Bey'in gözlükleriyle görebiliyordum. Peki ben niye kendi gözlüklerimle göremiyordum da el alemin gözlükleriyle görüyordum? Kendiminkileri karşı taraftaki evimde unuttuğum için elbette. Ama insan bir unutur, iki unutur değil mi? Hayır, kazın ayağı öyle değil. Ben gözlüklerimi unutmayı tıpkı ilkokulda boynumda asılı olması gereken silgime yaptığım gibi adet haline getirmiştim. Zırt pırt unutuyordum. Önce herkesi dolaşıp gözüme uyabilecek gözlük arandım. Pehlivan Bey'inki uydu. Hani neredeyse kendi gözlüğüm gibi. Zaten çok geçmeden benim acıklı durumumu o da fark etti ve programdan önce şöyle bir bakınmaya başladı. Program beşteydi. Saat 2'den üçten itibaren hazırlığa başlıyorduk. Açık dergi pek çok küçük bilgiden oluştuğu için onları okuyup yenilerini eklemek, sıraya koymak gerekiyordu ki... Bu da gözlüksüz, benim için imkansızdı. Bir iki kere Pehlivan Bey'in gözlüğünü alıp meseleyi hallettikten sonra şımardım, rahatladım. Evde gözlük unutmak diye bir sorunum kalmadı. Dedim ya, Pehlivan Bey de duruma alıştı. Bir iki kez görevi bitip evine gittiği için eve adam göndermek zorunda kaldık. Belki de akşam yapılan özel programlardı bunlar. Benim tamamen radyoda yedek gözlüğü olan biri yüzsüzlüğüyle davrandığımı görünce gözlükleri radyoda bırakmaya başladı. Benim yedek gözlüğüm var, bunu buraya bırakayım, ne olur ne olmaz derdi. Sonunda açık radyonun beşinci katındaki küçük bir rafta daimi bir gözlüğümüz oldu. Doğrusu utandığımı hatırlamıyorum ama Pehlivan Bey'e hem bu nedenle hem de başka birçok yardımı nedeniyle Minnet duyduğum bir gerçek. O olmasa benim açık dergi mesaim bu kadar uzun sürmezdi. Yazan Sevin Okyay